الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وأفضل الصلاة وأتم التسليم لسيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجدين الميامين ومن تبعهم ve tabea sünnetihim ila yevmiddin 26 Nisan 2012 Perşembe günü Bugünkü konumuz ders konumuz resim İslam'da resmin hükmü Resim ve fotoğraf ve ona bütün detaylarıyla inşallah ineceğiz. Şimdi İslam dinimiz derse girmeden önce İslam dini geniş ve kapsamlı bir dindir. Allah subhanehu ve teala bu dini indirirken bir köye indirmemiş, bir kavma da indirmemiş, 1400 senedir bu din gelmiş, ahirete kadar da, kıyamata kadar da bu din devam edecektir. Eskiden din bir köye bir kavma gelirdi peygamberler vasıtasıyla. Ama bizim dinimizin özelliği Ahirete kadar devam edecektir. Onun için bizim dinimiz nedir? Esnek bir dindir. Her şeyin Ademze'ye hükmü İslamiyet'te vardır. Yoktur, bu ufaktır, bu büyüktür. Yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce bize bir şey söyledi. O da nedir? Ben dedi Gitmeden önce sizi apaçuk bir yere bıraktım. Tarkdukum ala mahcütin beyla, bir alana bıraktım sizi. Cecesi cümdüz gündüz gibidir. Mehfi, gizli bir yer yoktur. Bütün hükümler apaçuktur. La anha illa halik. Bu apaçuk şeyden de sapmak yoktur, imkanı yoktur. Ama sapan illa çi gider. Yani göz göre göre bile bile sapar. Yoksa her şeyin noktası koyulmuştur. A'dan Z'ye tabiri caiz ise. İslam dini en önemli mesele Allah'ın varlığından, Allah'ın isim, sıfatlarından, cennet, cehennem, gaybden, bütün muvcudetten, itikad, bütün fıkhi meselelere kadar açıklamıştır. En ufak detaya kadar bize an anlatmıştır. Nasıl eğleniriz? Nasıl ilişkide bulunuruz, nasıl banyo alırız, nasıl tuvalete gireriz, nasıl ihtiyacımızı gideririz? Yani en ufak meseleye kadar nedir? İslam dini bizi noktayı koymuştur. Yani hiçbir sorunumuz yoktur. Adabi, İslami adab, Nebevi adab, her şeyde bizi göstermiştir. Hatta nasıl yemek yeriz, nasıl başlarız, nasıl bitiririz, nasıl şükrederiz hepsi bizde var. Yoktur İslam dini bir şeyi göstermemiştir. Bunun imkanı yoktur. Bir, bunu bilmemiz lazım. Yani bugün de biz aya çıksak, füzeye minsak İslam dini onu da bize tarif etmiştir. Nasıl mineceğiz? Çıkarçan Sübhanallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber deriz. İnerçan Subhanallah deriz. Bunun da noktası koyulmuş bizim için. Yani her şeyin var ne kadar teknoloji ilerlese bizim sorunumuz yoktur. Her şey dinimizde var. Yen Resulullah noktasını koymuş, yen ana çizgisiyle bu dinde bilindirilmiş, bizim dergimizde ne var? Ölçüler var, kaideler var. El sünnetin de en büyük kriterlerinden olması olmasından kıyas var. Bu da bir Allah'ın bir nimetidir. Allah bizim için bu nimetleri vermiştir. El sünnet alimleri de bunu alpatçuk ah, bizim için de yapmışlar. Kriterleri ortaya bırakmışlar. İşte bu bizim dinimizdir arkadaşlar. Ama bizim dinimiz geldikçe ne oldu şeytanın vasıtasıyla? Nübüvvetten koptukça uzak düştükçe ne oldu? Şeytan çalışmaya başladı. Ta bir döneme geldik zayıf düştük. Zayıf düştüğümüzde ne oldu? Zayıf düştüğümüzde bir döneme geldik zayıf düştük dinden uzak olduk, Allah'ın rahmeti üzerimizden ne oldu? Yavaş yavaş çekildi. Çekildi ne oldu? Batı geldi, bizim başımıza kondu. Bunu bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinimizde bize haber vermiştir. Dinden uzak duracaksınız, batılılar düşmanlarınız gelir sizin başınıza konar. Hatta öyle tarif etmiş ki bugün de onu canlı olarak yaşıyoruz. Diyor ki, nasıl bir ordu, bir ordu asker bir yemek tek bir tepside yemeğin üzerine kus ona. onun üzerine topla her çeşit el uzatır bir bir lukma alsın diye böyle her çeş bir ümmetin bir luchma payı alsın bu ümmetin herheletini çeksin aynen öyle oldu bak batılılar Osmanlı devleti çöktükten sonra bizim herheletimizi kheretimizi bugüne kadar devam ediyor bakmayın siz bugüne kadar her İslam ülkenin bayrağı var lideri var. Bunlar hepsi nedir? Bunlar gösteriştir. Asıl yine batı yönetiyor. Bunu görüyoruz işte. Bunu da haber verdiğimiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize demek ki bizim dinimiz nedir? Mükemmel bir dindir. İyidir bu batılılar geldiler bizi rahat bıraktılar. Hayır. Bize geldiler, bize kültürlerini öğretmediler. Bize en iyi şeylerini öğretmediler. Bize neyi öğrettiler? Bize pisliklerini öğrettiler. Bize en kötü şeylerini öğrettiler. Şeytan, şeytanın menzemelerini bize öğrettiler. Teknoloji öğretmediler bize. Değil mi? Güzel şeylerini, ilim, bilim öğretmediler bize. Bize ne öğrettiler? İşte kötü şeyler öğrettiler. Dediler bunlar ehil değil. Ümmeti Muhammed dediler ehil değil bizim ilmimize, şeyimize nail olsunlar. Bunlara verin Bunları dinlerinden alın, bizi de bizim de dinimizi, ilmimizi vermeyin. Bunları ortada bırak. Ve bil fi'l ümmet ortada kaldı. Ondan dolayı bir nesil yetişti. 70 80-90 senenin içinde. Artık ne diyor? Batının önünde ezik kalmış. Bu da bir psikoloji, bütün toplumların psikolojisinde var. Zayıf insan güçlü insanı taklit eder. Batıllar gelmişler, kuşatmışlar bizim ülkeleri. Biz onların önünde eziklik hissediyoruz. İşte bu arada bizim Müslüman olarak da diye alimler çıkmış, fikir adamları çıkmış, düşünce adamları çıkmış. Onlara yapın düşman için dinden taviz vermişler. Bundan sonra dersen işte fotoğraf hakkında İslam'ın hükmü var. Sigara hakkında İslam'ın hükmü var. Müzik hakkında İslam'ın hükmü var. Bütün meselelerde, bütün güncel meselelerde İslam'ın hükmü var. Her şeyde İslam'ın hükmü var. Ya deliler bırakın şimdi İslam her yere burnunu sokuyor. Bunu ne ile var İslam'dan? Bunu diye kadar diyecek kadar insanlar bu ümmetten olmuş cahalete düşmüştür. İşte bundan dolayı bu da neden kaynaklanıyor? Mükemmel bir cahalet. Dinden uzak oldukça, İslam dininin ruhundan, özünden uzak oldukça bu bize ne gelmiş? Galip gelmiştir. Bugün de maalesef bu galiptir. Ama Allah'a şükür olsun. Resulullah yine haber verdiği gibi bir İslami uyanış başladı. Başladı. Bak bütün devletlerde tağıtlar tak tak çöküyor. Hepsi. Yerine kim geliyor? İyi kötü Musulman. İnsanlar yeter diyorlar. Milliyetçiyi denedik. Bütün yolları denedik. He? Yüzümüzü batıya Doğuya her yere çevirdik olmadı demek ki çevireceğiz bu sefer nereye? Kıbleye çevireceğiz. Her şey İslamiyet Bir İslami uyanış var ama yanında da ne var? Çok cehalet var. İnsanlar bu cehaletten dolayı ne yapıyorlar? Bu türlü neye kakıyorlar? İşte diyorlar ki her şeye burnunu soktu mu İslam. Halbuki her noktada İslam'ın ölçümü bellidir. Çünkü Allah Teala diyor ben sizi yarattım, boşunuz, başınızı da boş bırakmam. Bu Allah'ın neyine? Mutlak adaletine o, yakışan bir şekildedir. Çünkü Allah bizim başımızı boş bıraksaydı, her şeyi göstermeseydir bu bize zulm olmuş olurdu. Allah da zulümden nedir? Münezzehtir. Ama kim kime zulmediyor? Biz kendi nefsimize zulmediyoruz. Ondan dolayı her şeyin hükmü dinimizde var iken bu sefer bakarız, bizim dinimizde birçok şey var. Bunları da her derste işliyoruz. Her her bölümde, perşembeler günü bir meseleyi alıyoruz. Ee, bu meseleyi de hükmünü İslam'da işliyoruz. Bu meselelerden de birisi bir gün resim. Resim nedir? Onu işleyeceğiz inşallah. İslam'da resimin hükmü nedir? Çünkü resim de yen yen İslam devleti çökmeden önce İslamlar dinden uzak durarken bu e, fitne ümmete işlemiş. İslam batılılar, sümürgenler geldikten sonra da bu kültürü bize işlediler. Ondan sonra da bunun okullarını açtılar. Bizlerden de, Müslüman torunlarından da ne yetişti burada? Bu işin uzmanları yetişti. Ressamlar yetişti, okulların açtılar, üniversitelerin açtılar vs. bugüne kadar fitne devam ediyor. İyidir, bizim Adelze'de dedik İslam her şeyde hüküm vermiştir. Resimde de vermiştir, evet vermiştir. Şu anda bakacağız ayet, hadislere, alimlerin sözüne resim nedir, ne değil, hükmü nedir bunları inşallah bugün masaya yatıracağız. Allah'ın izniyle. Şimdi önce bir resim. Resim nedir? surat, resim. Nedir? Onu bir tarif eder. Resim bir şekli, bir bir şeye tasavvur ettiğin bir şekle e, şey vermektir. Şekil vermektir. Bu resimdir. Buna resim derler. Yani bir şeyin şekil veriyorsun ona ister kağıdın üzerinde, ister duvarda, ister e, e, neyin üzerine çiziyorsan İster de kalemle olsun ister aletle olsun. Bu nedir? Bir şeye şekil vermek buna ne derler? Resim derler. Evet bir de ne var? Tasvir var. Tasvir nedir? Tasavvur etmaktır. Yani bir şeyi tasavvur ediyorsun resimden önünde resimini çiziyorsun. Yani bir meseleyi fikrinde canlandırıyorsun ondan sonra o meseleyi ne yapıyorsun? Kağıda döküyorsun. Mesela bir şekli canlandırıyorsun. Bir manzarayı gözünün önüne koyuyorsun, Fikrinde onu canlandırıyorsun. Ondan sonra onu kağıda çağda döküyorsun. Manzarayı çıkartıyorsun. Bu da tasavvurdur. Keşke onun Türkçesine baksaydın. O makalede baktım ona. Unuttum şimdi tam Türkçesi nedir tasavvurun. Mesela insan oğlu bir şey zihninde tasavvur ediyor, ondan sonra çadra döküyor. Yani de ondan sonra taşın üzerinde onu işliyor. Yani ağacın üzerinde onu timsallaştırıyor, işliyor timsal çizginde yapıyor. Bu nedir? Tasavurdur. Onu bu da resme dahildir. Hakiki tasavvur yani bir şeyi zihninde canlandırıyorsun, ondan sonra şeye döküyorsun. Döktüğün anda da o şeye sınır vermen bu nedir? Bu da resimdir. Evet. Şimdi asıl şekil veren asıl şekil veren asıl resimi insanı her vücudu, kaineti tasavvur eden, canlandıran yaratan kimdir? Allahu Subhanahu Subhanehu Teala'dır. Demek ki Buna da Allahu Teala'nın bir ismi Musavvir. Musavvir nedir? Arapçada geçiyor ayette tasvir eden yani şekil veren. Şekil veren, şekil veren değil mi? Şekil verendir. Asıl şekil veren Allahu Teala'dır. Bütün kainata, vücudede, insanlara, canlılara cemadet yani cansız. canlı ve cansız bütün evrene kim şekil vermiş Allahu Subhanahu Taala. Demek asıl şekil veren Allahu Teala'dır. Burada ayetlerde, Kur'an ayetlerinde bununla ilgili e, e, ayetler var. Allahu Teala Musavvir'dir. Mesela El-Heşir suresinde her akşam namazında biliyorsunuz camilerde okullar. 24. ayette "Huvallahu'l Halikul Bari'ul" Musavviru. Huvallah el halik el bâri el musavvir. Allah haliktir, yaratandır. He? Var edendir, şekil verendir. Var. Var, eden. var edendir ve şekil verendir. Bunlar da nedir? Allah'ın isim sıfatlarıdır. Sonra devam ediyor ayet. لهul esma'ul husna yusebbihu lehu ma fis semavati vel arzi ve huvel azizul hakim. Demek ki hashir suresinin 24. ayetta "Huvallahul Halikul Bariul Musavvir." Allahu Teala Musavvir'dir. Demek ki bu Allahu Teala'nın neydir? Bir özelliğidir. Allahu Teala'ya hasdır. Allahu Teala sadece şekil verir. Kimse şekil veremez Allahu Teala'dan başka. Onun için Musavvir Allahu Teala'nın neyidir? İsimlerinden birisidir. Sonra Ali umran 6. ayette Allah Subhanahu Teala diyor ki: "Huvellezî yusawwirukum fil erhâmi keyfe yashâ. Lâ ilâhe illâ huvel azîzül Hakim. Allahu Teala istediği gibi size rahmi, ananızın rahminde ne verir size şekil verir. Sen ananın rahminde neden yaratılıyorsun? Bir damla suda. Ondan sonra bir parça et oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Aylar geçtikten sonra sene allah Teala şekil veriyor ananın karnında. Şekli nasıl veriyor? allah Teala istediği gibi verir. Birini siyah yaratır, birini kırmızı yaratır, birini açık tonlu yaratır, birini, birini beyaz yaratır vs. Saçlarının tonunu her şeye şekil verir. Bir de alimler diyorlar en muciz olan şekil vermekte insanların ki gözü, ki kaşı, bir burnu, bir ağzı, ki kulağı var. Bir yüzü var. Değil mi? Ama dünyadan dünya yaratılanı ahirete kadar milyarlarca insan allah Teala yaratır. Hiçbirisi birbirine benzemez. Bir de barmağızları hiçbirisi birbirine benzemez. Demek ki bu Allah nedir? Hakiki yaratandır. Haliktir. Musavvirdir. Onun için musavvirlik Çechil village'e Allah'a haştır. Bunu bilmemiz lazım. Sonra i suresi 64. ayet Allah Subhanahu ve Teala diyor: "Allahul lezi kararan ve sema bina'en ve savvarakum fe ahsana suvarekum ve razakakum minat tayyibat zalikumullah rabbukum rabbul alamin." Diyor, diyor Allah Teala Yeni size karar yarattı. Sakin, yerleşim alanı. yerleşim alanı yarattı. Orada ne yapacaksınız? Yerleşeceksiniz. Samayı da size sakıf, tamam. tavan yarattı. Ondan sonra, وَسَوَّرَكُمْ <gülüyor> Sizi de şekillendi. فَاَحْسَنَ <gülüyor> سُوَّرَكُمْ En güzel şekilde ne yaptı sizi? Şekillendirildi. Onun için biz dedik bir ev üç tane Allah Teala varlık yaratmış. Melek, cin, ins, dördüncüsü yoktur. En şükil, en güzeli de nedir? İnsanoğludur. İnsanoğlunu en güzel şekilde yaratmıştır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ İkram ettik ve en güzel şekilde yarattık. En güzel şekilde bu evrende kim yaratılmış? Allah Teala. İnsanoğlu kim yaratmış? Allah Teala yaratmıştır. Demek ki Allahu Teala yaratandır, şekil verendir. Evet. İnfitar sırasında Ya eyühel insanü ma garraka bi rabbikal kerim. الذي خلقك فسواك فعدلك. Fi ayi suretin ma sha'a Ey insanoğlu diyor. Ne zallete seni aldatan nedir? Seni aldatan nedir? Neye yöneliyorsun? Gurura giriyorsun. Kibirleniyorsun. Allah'ın emrinden çıkıyorsun. O Allah, o Rabbin ki seni yarattı. istediği gibi seni yarattı. En güzel şekilde yarattı. İstediği gibi şekil verdi seni. Sen neye güveniyorsun? Demek ki burada da şekil veren kimdir? Yine Allah-u Teala'dır. Bir başka ayette Araf surasında وَلَكَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ sizi yarattık. Fimme, sonra ne yaptık? İstediğimiz şekli verdik. Sonra ne dedik? Fimme kulnâ lil melâiketi meleklere emrettik. Üstcüdü Adem'e. Adem'e secde edin. Fe Hepsi istisnasız sücde yaptı. İlla İblis. İblis mustasına yapmadı. Lem yekun mine's sa'idin. Neden? İblis dedi beni ateşten yarattın. Bunu çamurdan yarattın. Çünkü Adem'e Allah Teala çamurdan eliyle yarattı. En güzel şekli verdi. İblis hasadet girdi burada. En güzel şekilde yarattı onu. Onun için hasadetlik yaptı Hazreti Adem'e. Meleklerden de Ademoğlu oğlu, ehli Sünnet'in tercih kavlu salih mümin melekten daha Allah Teala yanında nedir? Mukarramdır, mukarraptır. Çünkü melek imtihan tarlasına dahil değil. Onun için olduğu gibi kalır. Bir melek isyan istese için edemez. Öyle yaratılmamış. Böyle yaratılmış itaat eder. Ama insanoğlu cin nedir? İns ve cin tabidir iftibara. Imtihana. Ondan dolayı Adem'in, insanoğlunun iman edeni, salih olanı evliyaullahı Allahu Teala daha mukarreb. İşte bu ayetlerden dolayı biz ne anlıyoruz? Hakiki musavvur kimdir? Allahu Teala'dır. Eydir. Allahu Teala'nın fiilini de biz teklememiz lazım, tevhid etmemiz lazım. Evet. Biz diyebilir miyiz? Allah'tan başkası rızık verebilir insaniyete. İnsanoğluna. Haşa deriz. Allah'tan başka yağmur yağdırabilen olabilir mi? Öldürebilen olabilir mi? Allah'tan başka diriten olabilir mi? Allah'tan başka yeri göcü yaratan var mı? Haşa deriz. Burada ne yaparız? Tek Allah deriz yaratmış. Eğidir. Bu nedir? Yaratan, şekil veren de nedir? Tek Allah olduğu için Burada da allah Teala'yı teklememiz lazım. Buna ne adı nedir bunu? Tevhiddir. Allah'ı bu sifatında da tevhid ederiz. İyidir bir de ne dese ben de yaratabilirim. Ne deriz? Sen Allahu Teala'ya kendini ortak koştun. İyidir ben yaratmıyorum. Ama ne yapıyorum? Allahu Teala Teala'ya cibi yaratıyorum. O zaman ne oldu sen? Kendin yine allah Teala'ya nit koydun. Eşit denk koydun. O zaman da ne olursun? Çafir olursun. Demek ki resim etmek ne kadar tehlikelidir? Buradan tecelli ediyor. Anlatabildim mi? Ne kadar tehlikelidir? Tecelli ediyor. Çünkü allah Teala sadece yaratandır, şekil verendir. İyidir bu resim dedik nedir? Bir kağıtta çizilir bir de taşta, ağaçta ne olur? Şekil verilir. Bir çağırta, kumaşta, duvarda şekil verilir. Bir de ne de şekil verilir? Çağırta şekil verilir. E şeyde, ağaçta, taşta şekil verilir. İşte bu şeçili veren nedir? Allah'tan başka kimse veremez. Veren ne olur? Allah'a kendini ne koyur? Nit koyur. Denç koyuyor. O zaman nedir? Allah kurusun. Neye düşür? Şirke düşür. Eğilir bu resimler, timsallar, putlar? buna benzer bütün şeyler Kur'an'da nasıl anılıyor? Nasıl anlatılıyor? Ona bir cöz atar. Bu da nedir? Allah Subhanehu Teala kuran içerisinde ne kadar timsal, put, ee, heyken, put, heyken, resim, bunları hepsini zemle. Zem nedir? Yermek, yermek, yermek kınamak, yermek, yasak kınamak yasak. aşağılamak, he? ayıp bir şekilde onu görmek, bir de cehalette bağlamak, buna ibadet edenler de, bunu yapanları da, satanları da, akıllarını, akılsızlığıyla almaktır Kur'an için Bak Kur'an içerisinde bunlar hepsi ne olmuş, zikredilmiştir. Allah Subhanehu Teala bunları Kur'an içerisinde zikretmiştir. Ama neyle zikretmiştir? Güzel bir şeyle, hayır, bunları bu çirkin, vasıflarla Allahu Teala bunları zikretmişti. Şimdi birkaç tane ayet okuyalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetler çoktur. Musavvur hakkında biz beş tane ayet okuduk. Ama araştırsak birçok ayet var. Ama biz ne yaptık? Beş tanesini aldık. Bu putlar hakkında, heykeller hakkında Kur'an-ı bir sürü ayet var. Bir sürü ayet var. Ama biz Birkaç sene vurdasını alacağız. Şu ara şuurasında 69 ondan sonra Allah Subhanahu wa Taala diyor: İbrahim Ibrahim". Ey Muhammed elten İbrahim'in haberinden olarak naklet haber ver. İrqaal li ebihi, babasına ve kulumuna ve dedi ki: "Ma tağbuduna ne ibadet ediyorsunuz siz?" قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَانًا فَنَظُلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ Dediler ki biz putlara ibadet ediyoruz, onlara da tapıyoruz ve devam ediyoruz. قَالَ <gülüyor> هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذَا Onlar sizi eşit ediler, siz onlara dua ederken, onlardan isterken. اَوْ يَنْفَعُوكُمْ اَوْ يَظُرُونَ Size faygaları olur, yani de olur mu? Kâlû bel vecednâ âbâenâ kedâlike yef'alûn. Dediler ki biz babalarımızı böyle gördük. Biz de ona devam ediyoruz. Kâl, kâl eferâyetüm mâ kuntum Gördünüz mü siz? Düşünün bir neye ibadet ediyorsunuz siz? He? Entum ve âbâukumul Siz ve sizden önceki babalarınız فَاِنَّهُمْ عَدُوُّنْ لِي اِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ Bütün ilahlar bana düşmandır. İlla Hak ilah o da Rabbil Alemin'dir. Burada nedir? Hz. İbrahim'i niye burada anlattık? Çünkü Hazret İbrahim neyin samboludur? Muvahhidlerin samboludur. Hazret İbrahim İmam-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor اَنَا دَعْوَةِ İbrahim Ben İbrahim'im Davasını taşıyorum. Ben İbrahim'in davet, davetinin uzantısıyım. Ve bişaretu İse. İse'nin de müjdesiyim. İsa diyor, benden sonra son peygamber gelir, yeryüzüne dini hacim olur, bütün dinler silinir. Ben o peygamberim işte. Hz. İbrahim neyle? Tevhidi kaldırdı, bütün ümmete muhatap oldu. Burada nereden olur? allah Teala Kabe'yi yaptıktan sonra dedi, çıkabıl Ubeyz Dağı'na. Hacer Tevhid'e davet et. Ya, ya, ya Rabbi Alemin kim beni duyar? Dedi sen et her çeşit şey duyarsan. Ve bilfihib çıktı, etti. Bizde nedir? Bizde akıl yoktur. Bizde emre uymak var. İslam dininde akıl yoktur. Demiyorsun nasıl beni? Sen et her çeşit. Şey Bak bu güne kadar Hazreti İbrahim'in o bağırmasına bütün fıtratlar cevap veriyor. Ya'tûneke min kulli feccin ahik bütün dereden, çukurdan, yoldan aziyetlerle, sene geliller, milyarlarca insanlar, milyar yüzlerce senedir devam ediyormiş. Hz. İbrahim'den bugüne kadar hiç kesildi mi mihac, hiç kesilmez. İs ve devam ediyor. Evet. Burada ne olay var? Putlar. Biliyorsunuz Hz. İbrahim putları kırdı. İşte dedi siz akılsızsınız. Bu putlara nasıl tapıyorsunuz? Onlar da hakikaten dediler. Ondan sonra şeytan geldi. Ne yapıyorsunuz? Babalarınız dedenizdir. Hz. İbrahim'i ataşattılar. attılar. Allah onu kurtardı. Vesaire. Sonra Celal-i Meğraf Suresi 138. ayette Dönerim kime? Hz. Musa'ya. Beni İsrail'e. Beni İsrail şeyi geçtikten sonra Allah onları denizden kurtardı. Fıran'dan kurtardı. Denizi yardı. Mucize geçtiler. Sonra deniz kapandı. Fıran boğuldu. Askeri ordusu hepsi yok oldular. Bunlar da kurtardılar. Bir derin nefes aldılar. Şükretmeleri lazım değil mi? Ama bunlar yetmediler. Bunlar ne yaptılar? Putlara taptılar. Hatta biliyorsunuz ecil Buza. buzağı altından yaptılar. Bu bizim ilahımızdır dediler. Neden? Çünkü hakkıyla tevhide Allah'a tevhit etmemişler, Allah'a itaat etmemişler. Kalplerinde şeytanın şüpheti devam ediyordu. Bu da A'raf suresi 138'inde diyor: "Vecavezna bi bani İsrail el-bahre. Beni İsrail'i denizden kurtardıktan sonra fe'atû 'alâ kavmin ya'kufûne 'alâ asnâmin leh." Bir kavmi gördüler orada. Onlar putlara tapıyordular. Kalu ya Musa. Musa peygamberlerine dediler: "Ya Musa, ic'al lena ilahan kama lahum alihan." Hazret Musa, Mısır'da senelerce bunları Allah'a davet ediyor. Firavun zaten tağut ilahlık iddia ediyor. Orada putlar da var tapılıyor. Kurtar Allah'ın en büyük mucizeyi yer üzerinde size gösterdi. Baktılar putlar var bir de iştahları kabardı. Hakiki Beni İsrail hiçbir zaman hakiki teslim olmadılar. Hazreti Musa'nı davuk ettiler. Sersem ettiler. Hazreti Musa olan elinden ta, bizim avam tabirce illallah dedi. Neden? Çünkü o kadar Hazreti Musa'ya... Şah dedi son gettiler. otur dedi ayakta durdular. Hakın ayağı oturdular. Ne dese tersini yaptılar. 13 Allah-u Teala 40 sene Sine'de cazalandırdı onları. Dedi bu nesil gidecek, ölecekler. Ondan sonra hak etmişler Filistin'e girmeyi. Orada zefer kazanmış. Hz. Musa da o tih, sinine tih ittiler o senede. Alimler diyorlar bir dağ var, tepe var. Çıksana üzerine Filistin'i görürler. Ama çıkamadılar. Allah nesip etmedi. 40 sene orada yeni bir nesil yetişti. İşte neden? Cazalandırdı Allah Teala oları. Dediler bize ilah getir. Siz cahilsiniz. Aşağıladı mı oları? Aşağıladı. Allah ikhab verdi. Neden? İşte bu timsallar putlardan dolayı. Ondan önce Hazret Nuh'a dönsek Hazret Nuh ilk peygamberdir. İlk resuldur yani. İlk peygamber Hazret Adem'dir. Ama Resul yeni bir Risale ile görünen ilk peygamber, Resul nedir? Hazret Nuh'dur. Kur'an ayetiyle. Hazret Nuh geldiğinde onlara ne dedi? Dedi ki bunlar nedir? Ayette bunları neye benzetti? Bir pisliğe benzetti. Şeytanın işidir, bir pisliktir. O da Maide Surası 9. ayette <Gülüyor> Ey eyvel iman edenler. 90. 90. Ey iman edenler. Kim muhaddettir? Kim iman ediyorsa. Biz iman ediyorsak kulaklarımızı dik tutmamız lazım. Allah'ın emridir bizim için bir خيرdir isteniyor. Ona itaat edeceğiz. Ey iman edenler dedi kalbimiz yerinden sökülmesi lazım bu emri yerine getirmek için. Emenna semi'na ve diyeceğiz. Nedir ne iman etmemi istiyorsun ya Rabbim? Diyor ki inne men hamru vel meysiru içki, meysir kumar ve'l ansabu heh dikili putlar ve taşlar. Put, taş ve timsallar. ve azlamu azlam nedir? Anlayan şans okları. Bu atırlar böyle şans okları. Heh رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِشْشَيْطَان Rizistir, pisliktir. Nedir? Şeytanın bir işidir, oyunudur, şeytanın emridir. فَتْتَنِبُوُ içtina edin onu. İçtinâb lügaten nedir? Yani yakınlığından bile geçmeyin. Ama bak mesela bu diğer haramdır. Olabilir ben haramı tutabilirim elimde. Anlatabilirim mi? Ama bunun yemesi haramdır benim için. Ama ben bu haram elimde tutabilirim. Çünkü Allah Teala demiş yeme bunu. Yeni içme bunu. Ama burada diyor içteni bu. İçtenip nedir? Nasıl muhnatısın ki tarafı artı ile eksi birbirini uzaklaştırır birbirinden? Böyle uzak olacaksın. Yani bir yerde içki masası var ise sen ne o masada ne o halada bulunacaksın. İçtenip budur neden içtinab vereceğiz? içki kumar olmaz ben bir kahvede turuyum o kahvede kumar oynanlarım burada haram işlemiş olum ya ben ne olur orada oynuyorlar hayır içtinab nedir uzak duracaksın ansap putların olduğu yerde biz olmalısın şans okları atıyorlar bu işte fal maldır filandır bunlardan olduğu yerde bize yakışmaz çünkü bu nedir şeytanın amelinde. Ayet ne diyor sonunda? Müjde veriyor iman edenlere. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ne demektir? Yani muhakkak. Olur. bulardan uzak dursanız ki siz iflah edersiniz. Allah لَعَلَّكُمْ dese lügatça tefsir edilmez. Muhakkaka döner. Çünkü Allah biliyor. Ya sen yeter ki dur uzak sen talaha olasın. Evet. İşte bu türlü bu türlü meselelerde ayetlerde bir sürü ayet var. Allah Teala putları, timsalları ne yapıyor? Küçümsüyor. Sonra hadislere gelirken Ummu Seleme radıyallahu anha Resulullah'ın hanını hicret ederken Habeşe hocası orada vefat etti. Resulullah orada riyabiyen onunla evlendi. Döndüğünde ya Resulullah dedi orada Habeşistan'da bir kiliseyi gördük. İçinde resimler koymuşlar. Salih insanların, yem yani peygamberlerinin resimlerini koymuşlar. Resulullah bunu diyorken dedi: "Ulaike iza kana fihim raculun salihun famat ala qabrihi mesciden." Dedi ki o Hristiyanlar şöyleydiler. Bir salih insanları ölseydi türbesinin üzerine, kabrinin üzerine mescid yapardılar. Bak Musulmanlar değil ha. Hristiyanları diyor. Ve savveru fihitilket Sonra mescidi yaptıktan sonra o resimleri de duvarlarda yapardılar. İşte o salih insanın resimini yani onun etvani, yani onun oradaki peygamberi, e ee, bura kadar tamam, biz de yapıyoruz bunu ya Rasulullah Resulullah haber vermiş bunu. Biz de bir günde yapıyoruz, bak türbeler üzerine kabirler yapıyoruz. e Resulullah hadisin sonunu bekleyin, korkunç meselesi buradadır. Kabirler üzerine, <gülüyor> kabirler evet. üzerine canı yapıyoruz. Resulullah ne diyor? اُولَٰئِكَ شِرَالُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ Olar diyor Allah indinde kıyamet gününde en nedir? Şerli. Şerli. Şerli insanlardır. Yani Allah'tan en uzaktır. Şeytana en yakındır. Cehennemin dibindedirler. Hadisi kim rivayet ediyor? buhari Müslüm مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Demek ki Bak, putlar, resimler ne kadar bizim dinimizde kılınmıştır. Evet, bugüne kadar Hristiyanlar bakarsınız işte Hazret İsa'nın fotoğrafını yapmışlar. Yel yani Meryem Ana'nın fotoğrafını yapmışlar kuzağında Hazret İsa. Yel yani işte kiliselere git her fotoğraftır. Yel yani de harçtır. Yel yani de ee, Timsallar var. Hz İsa'nın timsallını yapmışlar. Öyle rahmet dağıtıyor, öyle e, şeye e, çarmağa asılmış diye. E, bunlar nedir? E, Bugün de bakıyorsun, birçok Yahudilerde de bu var, birçok dinsizlerde de var, Buzistan'da var, Hindistan'da var. Bütün yer üzerinde bakıyorsun, her çeşit bir put, bir timsal, bunun gibi yani bir fotoğraf'a ibadet ediyor. Maalesef Müslümanlarda da var şey Şeyh'in fotoğrafını cebine koymuş çıkardım bakıyor ona. Manevi ruh yapıyor. E bunlar nedir? He? Aynen şey demek ki devam ediyor. İşte Allah subhanahu teala ve Resulullah bunları ne yapmış? Yasaklamıştı. Bir de bir şey daha var. Bir de bütün liderler ne yapıyorlar? İslam çöktükten sonra, devleti çöktükten sonra bu gayri muslimler yani İslam ülkesinde İslam şeriatini iptal edip batının şeriatıyla hükmedenler ne yapıyorlar? Kendi putlarını yaptırıyorlar. Yani kendi fotoğraflarını yaptırıyorlar. İşte televizyonda görürsün. Bugün Suriye'de her çeşi halk ayaklanıp ne yapıyor? Başar fotoğrafları kocaman kocaman yıkıyorlar. Ondan önce Irak'ta, ondan önce Hüsnü Mübarek'in, ondan önce Gazzafi'nin, Ondan Ali Abdullah, Salih'in hepsi bütün. Bular da nedir? Bu tavuklar da kendi resimlerini koyular. Demek ki bu nedir? Bu şeytanın işidir. Bu kıyamata kadar da de böyle devam edecek. Bular kınanmıştır. Biz Müslüman olarak bulara inanmıyoruz. İnanmamız lazım. Evet hadislere fotoğraf hakkında işte bular hakkında kınanmış. Hadis ayetlerde böyle geçiyor. Eydi bir de gelelim bakarım. Bu ressamlar, resim yapanlar, put yapanlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haber vermiştir? Ne demiştir? Bunlar nedir? Hükümleri nedir? Yani bunları hepsi haber vermiş. Biz bu ayetlerden hüküm çıkartmıyoruz sadece. Direkt ayetlerde de var. Tam haber veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselelerden ilgilin. Birinci, şimdi bunu konu konu ayırdım ki hata anlaşılsın. Birinci, اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَ الْمُسَوِّرُونَ Bu bir başlıktır. Hadisten alınmış. Nedir? Kıyamet gününde en çetin azabı çekenler kimlerdir? Resim edenlerdir. Bu benim sözüm değil. Sözümü şimdi Buhari'den onaylayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <gülüyor> İnne eşeddel nasi azaban indallah yevmel kıyame'l musavvirun. Kıyamet gününde Allah indinde en çetin azaba uğrayanlar musavvirlerdir. Musavvir nedir? Dedir zihninde bir şey yapar, onun resmini çizer. Yani bir at resmi çizer bir hayvan resimi çizer, bir insan resimi çizer. Bu musavvirdir. Yani de onu ne yapar? Kalemiyle, çökücüyle ne olur? Onu taşta işler yani ağaçta işler. Canlandırır. Bir de buna da ne diyoruz biz? musavvirlere, rassamlar diyoruz. Yani de bir adı var bu putta taşıyanlara ne diyoruz? Heykeltıraş. Heykeltıraş. Arapçalara hat diyerler buna. Nehad diyor yani. Bu Bukhari'dir. İkinci bir hadise bakalım. Aslında çok hadisler var. Ben burada bir 4-5 tane getirdim. Ama öyle vurgulu ki insan Bukhari, Müslim vurgulu hadis. Daha ne diyeceksin? Bir süzünü saysak dersimiz yetmez bize. Diyor ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innen lezine yasna'ûne hârihi suvâ. Bu resimleri yapanlar var ya, resim yapıyorlar. Elden çiziyorlar. yerde heykeltıraş resimciler. يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde azaba uğrarlar. Yani cehennemde E sonra يُقَالُوا ol <gülüyor> Cehennemde de diyenler var. اُحْيُو مَا خَلَقْتُمْ Yaptıklarınız resimlere, heykellere can verin. E sen can veremezsin. O zaman devam et ateşe. Ne zamana kadar? İlel ebed. Sen ne zaman can versen kurtarırsın. E can veremezsin devam et. Hadis nedir? Muttefakun aleyh. Yani sıhhatin zelveti. Bunun ne tevili var, ne te ne bir şeyi var. Apa çok vurgulu bir hadis. 3. hadis. Kullu musavvirin finnah. nar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, her ressam ateştedir. Ressem ne yapıyor dedik? Zihninde canlandırıyor. Yani bir adamı koyup karşısına resmin yapıyor. Yani zihninde bir adam yapıyor. Bu nedir? Ataştadır. يَجْعَلُ <gülüyor> لَهُ بِكُلِّ سُورَةٍ سَوَّرَهَا Kıyamet gününde yaptığı bütün resimler, putlar canlanır. Canlanır. Canlanında فَتُعَذِّبُهُ ف۪ي cehennem. Onlar canlanırlar, ona azap verirler cehennemde. Üzerine yani. Yani burada bir resim yapıyorsun, satıyorsun yüzle binlerce paraya eyvallah dilsin, yine de ödül alıyorsun. Allah adildir. Sen istedin dünyayı, dünyayı verir sana. Ahireti istedin, dünyayı ve ahireti verir sana. Onu da bize yanlarız iman edenler. Çünkü hem dünyayı yaşıyoruz elhamdülillah ama ahireti. Ha bir de ne diye bize dünyayı yaşamıyorsunuz. Siz çok fakirsiniz. Para bizim elimizde. Ama saadet parayla değil bizim için. Saadet iç saadettir. Evet. Bir hadis daha bu rüvayet birinci o, okuduğum en son hadis Müslüm. Bir hadis daha اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَ اَلَّذ۪ينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ En çetin azaba uğrayan onardır ki Allah'ın halkı, Allah'ın yarattığına ve Allah'ın tasvir ettiği, yarattığı canlılara benzetmek isterler. Yani onları gibi isterler, benzetler. İşte ben e, Ahmet kardeşim almışım karşıma. Ona benzeterek bir resim yapıyorum. Ahmet'e aynı resimle yapıyorum. Yani bir put yapıyorum aynı Ahmet'e benzesin. Eğidir bunun fabrikasyonu yapsa aynıdır, hiç fark etmez. Şimdi fabrika, put fabrikaları var biliyorsunuz. Seri çıkartıyor. Aynandır. Hiç fark etmez. Evet. Bu da sonra bir hadis daha. Bu da korkunçtur. يَخْرُجُ عُلُقُمْ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَانَ لَهُ عَيْنَانِ تَبْصُرًا وَاُذْنَانِ تَسْمَعًا وَلِسَانٌ يَنْتُقُوا يَقُل Diyor ki bir boyun çıkar. Ataşın içinden kıyamet gününde. Ebedi ateşe Yok böyle geçici ateş, ebedi ateşten bahsedilir. Bir boyun çıkar, çi gözü var, ha, çu kulağı var, eşitir, bir de dik dili var, konuşur. Di diğer ki, inni Allah Teala beni bu üç üç tenaydan cölelendir, azap vereceğim. Üç sınıf insana azap vereceğim. Benim görevim budur. Boyun, vay halimize. Filmlerde görürüz, korkuyoruz. Bunu gerçeğini görsen ne yaparız? Ebedi hayatta. Kimlerdir bakarım bu üç korkunç mesele. Ebedi hayatta. Bikulli cagbarin anid. Cabbar nedir? Cabbar. Türkçe de kullanıyoruz değil mi? Cabbar zorbalıktan her şeyi yaptır. Kaba kuvvetten. Anid inatçı. Kimdir? işte Gazafi'dir. İşte bu tağutlardır. Gördük hepsini. Hepsi cehennemin dibindedir. Evelallah. İnşallah. İnanmıyorlar da bize. Çibuları. Müslümanların şeyidir derler. İnşallah o bir dünyada görünür, görüşürüz olardan. Biz televizyonun bu bir tarafında cennetten deriz. Ya bir göster bize kazafiyi hüsrullahak nerededir? O Müslümanlar ne göster bize? Çıbular diyorlar, vali amurlar. Bakarız cehennemin içinde yanıyorlar. Çünkü bizim orada hakkımız var, bu tağutlara alay edeceğiz orada. Cennet onlar bizdimle alay ediyorlar. İnfitar sırasında biz orada onlardan alay ederiz. Ebedi hayatta biz ebedi nimetteyiz Olar ebedi aşağılıktı ataştırdılar. Biz de bakarız onlara alay ederiz. Zaten melekler alay ederler cehennemin içinde onlarla. Evet. Sonra 2. sınıf nedir? Ve kulli men daa ma'allah ilahan Kim Allah'a ortak koşmuşsa başkasına ibadet etmiş Allah'tan başkasına yan şeyhine, yan puta yan başka adamın sözünü Allah'ın sözünün önüne çıkartmışsa ona azap verir. Üçüncü ve bil musavvirin Allahu akbar. Bak şir koşan en büyük. Cebbar, anit, cinci, korkut üçüncü, musavvir. Bu üçünü Allah Teala bir araya bu da hadis sahihtir. Tirmizi rivayet etmiş. Ondan dolayı alimler diyorlar ki tasvir etmek, ressamlık çok kötü bir sanattır. Allah kurusun bütün Müslümanları ressamlıktan uzak tutsun. Evet. Kötü bir sanattır insanı sonuçta ataşa gönderir. Eyidir bir ressam çafir ise zaten çafirdir ressamdır. Bu nere gider? İşte o Cabbar-ı Alî'nin alimler diyorlar. Fır'aun yalla gider? Fır'aun ne kadar ilahlık iddia etti, en çetin azaptadır. Bu dünyada azap çeker, türbeli azap çeker. Sonra eşeddül azaba döner. Kıyamet gününde eşeddül azap Fır'aun'un yeridir. İşte ressamlar da alimler diyorlar, kafir ise Fır'aun'la azap olur. Eyidir Müslüman ise haramdır resim etmek, Böyle günah işliyor. O da o resmiden azap yer. Çetin bir azab olur. Eğer istiyorsa Allah'ın varlığına ona benzetmeli istiyorsa Allah kurusun. O ressem Müslüman ise kafir olur. Anlatabildim mi? Bunu da bu görüşü de İmam Nevevi'den İmam İbni Hacer Bari'de, şerehsih Sahih Müslim'de bunları bu hadislerin altında Neqil yapıyorlar. Evet, İmam Nevvi sonuçta diyor ki, İmam Nevvi diyor Sورة كُلُّ مَا فِيهَا diyor her resim ruhlu canlını, resmini yapmak şiddetle haramdır, caiz değil büyük günahlardan. İşte bundan dolayı İslam dini resmi timsal yapmayı, put yapmayı haram kılmıştır. Neden haram kılmıştır? Çünkü bu Allah'ın benzettiğine benzetiyor. Bir de sadece bu değil. Ne yapıyor bu? Allah kurusun bir vesiledir bu. O, o şahısları tazim etmeye. Eskiden bilirsiniz putlar Hz. Nuh'un zamanında sonra salih insanlar vefat etmişler ondan sonra şeytan gelmiş bu salih alimleriniz vefat etti olan olduğunuzda İbni Abbas rivayet ediyor Olar olduğunuzda siz iyi ibadet ediyorsunuz şimdi onlar gitti ne yapalım dedi şeytan dedi onların resimini yapın onlara baktığınızda ibadeti hatırlarsınız ve bir fil yaptılar dört yördülük çalıştılar o nesil gitti o bir nesil dedi putunu yapın heyçenini yapın heyçenlerini yaptı onlar da iyi gitti. O bir nesil geldi, bunlara taptırdı onları. İşte bu nedir? Şişeye zerya İkinci mesele resimle ilgili gelen, musavvurlarla ilgili gelen meselelerden nedir? Allah, Resulullah bütün musavvuri lanet etmiştir. Birinci bildir, en çetin azaptadır. İkinci lanete uğramıştır. İşte bir sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ressemleri lanetledi. Yani ister kalemle sissin ister kalem ile heyçel yapsın. Nedir? Lanetlenmiştir. Bu da İmam Bukhari rivayet ediyor. Bir rivayette de İmam Bukhari de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden nehyetti? Nehi nedir? yasakladı. Neyi yasakladı? Kanı satışını, kan. Kan necistir, satılmaz. Yasaktır. Kan ticareti haramdır. Sonra köpek ticareti haramdır. Onun parası bile haramdır. İlinmez. Sonra bagi füuçtan para kazanmak haramdır. Elhamdülillah bunu herkes biliyor. Sonra faiz yemek haramdır. Sonra dövme yapmak dönme yapan yapan yaptıran bunlar haramdır. Sonra resimden para kazanmak Resulullah ne haramdır. Yani ressamların kazandıkları nedir? Haramdır. Ondan dolayı bu e, alması da satması da haramdır. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ida harrama ala qaumi akl şeyin aleyhim thamanuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala bir meseleyi haram kıldığı ümmet için onun satışı da parası da haramdır. Resim ise alışı da satışı da hepsi nedir? Haramdır. İç, üçüncü mesele resimle ilgili. Bu da bizi ilgilendirir. Zaten elhamdülillah biz ressam değiliz ama bizi ilgilendirir. Sakın ha evinize resim koymayın. Çünkü resim olduğu evde, heykel olduğu evde, put olduğu evde o eve rahmet meleki girmez. Ne yakından ne uzaktan kapınızdan bile geçmez. Rahmet meleki girmeyen yere kim girer? Şeytanlar girer. Hem de normal girmez. Zırıt atarlar. Yani senin, çocukun, çocuğunu elde ederler. Ondan sonra dersin yan başım ağrıyor, yan buram ağrıyor, yan kanser oldum, Yani yövünde bereket kalmadı, yan çoluğum çocuğum isyan etti. E sen rahmet melekini götürdün, Şeytanı yövünde zırıt attırdın, kansere kadar olabilirsen. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''İnne beytel lezî fîhî sûre la tedhülül melâike.'' Bir evde fotoğraf var ise resim var ise o eve melekler girmez. Muttefakun aleyhi.'' Buhari Müslüm sıhhatinde ittifak etmişler. Bir evde resim var ise o eve nedir? Melek girmez. Resim nedir? Elden çizilen resim duvarda aslıysa, o eve melek girmez. Çinci hadiste, buhari hadisinde La tedhulü'l-melâiketu beyten fîhi Melekler diyor ki bir evde çöpek resim marusu eve cilmez. Onun için İslamiyet'te çöpek beslemek haramdır, yasaktır. Oldu ki üçüncü La tedhulü'l-melâiketu beyten fîhi kelbun la timtel. Bir evde put var ise, heykel var ise, fotoğraf, resim var ise o melek girmez. Eydir put nedir? Ben putu koymamışım ibadet edeyim. Ama bir hayvan şeyden e, seramikten bir, bir mermerden bir hayvan resmi yapılmış. Onu koymuşum süs için. İşte ora melek girmez. Yani duvana bir tabal asmışım at resmidir. Ora melek girmez. O kadar. Bu da sünni rivayeti. Cibril Aleyhisselam Resulullah diyor ki Cibril Aleyhisselam dedi ki: "İnne la nedkhulu beyten fihi kelbun Biz bir evde resim var ise, köpek var ise ve girmeziz. Cibril meleklerin efendisidir. Bütün melekler ona tabiittir. Bu da Tirmizi dedi. Hazret Ali radıyallahu anhü diyor bir yemek yaptın bürcün. Resulullah'ı davet ettin. Sevine sevine Resulullah geldi evime girdi. Girer girmez evde resim var Resimi gördü. Hemen geri çöndü çıktı girmedi o da Yemeğimi de yani. Bu da ne rivayet oluyor? İbni Mace. İşte bundan dolayı arkadaşlar rahmet meleğini evde bulunması istiyorsak evdeki bütün resimleri Kaldıracağız Bütün heykelleri kaldıracağız. Dördüncü mesele iyidir bizim evimizde resim var ise ne yaparız? bunu ne ilgilidir? Yani bir yerde resim gördük. Sultanımızın gücümüzün altında da ne yapacağız? Bunun da fıkhına bakacağız. Bu da nedir? Hazret Ayşe <gülüyor> radıyallahu anhü diyor ki, Resulullah dedi ki lem yekun yetruku bi beytihi şeyen fihi tasalibun illa Bukhari Bir rivayette de tasavvir ki rivayeti var bunun. Bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Ayşe evlerin evinde evlerinde, Resulullah'ın evinde bir haç görseydir, haç şiklinde yani de resim görseydir onu yok ederdi. Onun için bir günde biz bir şey aldık, haç gibidir. Ne yapacağız? çok değerli de bunu değiştirmemiz lazım. Bir ucunu kıracağız. Hadslıktan çıksın. yeni bir resim var çok güzeldir ama o hads gibi bir şey var. Onu ne yapacağız? Değiştireceğiz. Yemde resim var. Resimi yok edeceğiz. Resulullah bunu böyle yapmış. Biz de yapacağız. Bir sahabe diyor ki diyor ki Hazret Ali bana dedi ki Ya Ebi Heyyacil Estil Dedi ki, beni Hazret Ali dedi ki, seni gönderin ki beni Resulullah gönderdiğine göre. Evet gönder nedir ya Ali dedim. Dedi ki, En la ted'a suratan illa tamastaha vela kabran muşrifen illa sevveytan. Beni gönderdi Resulullah. Nerede bir fotoğraf var, resim var onu yok edim. Nerede bir yüksek kabır var onu yerden düzeleyin. Bu da İmam Müslüm. Usame bin Zeyd radıyallahu anhu, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin içine girdi baktı Kabe'nin içinde duvarda resimler var. Tabi putları yıktı hepsini. Baktı resimler var dedi ey Usame bana bir kava su getir. Bir kava suyu aldı eliyle Resulullah o suyla o resimleri sildi. Nedir? Ne Kâtil Allaha, kovun yuçuyorun, ma la yâhlakun. Nedir? Kâtil Allah? Kahretsin, kahretsin. Allah kâhretsin. Allah kâhretsin. Çmi? O kovunu. Yaratan? Yaratamadıkları şeyleri yapanlar. Yani yaratamadığı şeyleri yapanlar. Yani olanın resimlerini yapıyor. Bu da sahih bir senetten İmam Tayalisi müstehindir yuvaet ediyor. Cabir aleyhisselam e, radıyallahu anh'u diyor ki Resulullah Batha'a girerken Mekke'ye feth Mekke'ye Batha'ya geldi Hazreti Ümer e emretti. Ey Ümer dedi git Kabe'nin içine gir ne kadar put var ise yok et onu. Ondan sonra Resulullah'a Resulullah putları yıktıktan sonra ha, e, putları ve resimleri Yok et. Yok ettikten sonra Resulullah Kabe'ye girdi. Abu Hurayra hadisinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Cibril'i bekliyordum, gelsin gelmedi. Resulullah o gece çok korktu. Acaba niye Cibril gelmedi? Cazalandırdın mı? Cibril gelmedi diye korktu. Vahiy mi kesildi? Yarınsi geldi. Dedi ki ben Cibril dedi ki dün eve girmedim. Çünkü senin evinde timsal vardır. Bir de ne vardır? Perdelerde kumaşlarda resim vardır. Dedi. Onu hiç girmedim. O timsalın başını kopardın ağaç şeklinde olur. Yani bu kalmaz. O resimleri de şey yapın e, yırtın minder halinde kullanın onun da hükmü kalmaz. Bu da İmam de rivayet ediyor. Ondan dolayı bak Cibri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öğretiyor. Ondan dolayı bu hadislerden ne anlarız bizim üzerimize vaciptir nerede bir resim gördük şey yaparız. Hatta bazı, bazı bizim kardeşlerimiz var ve ben demeyeyim şey olsun bir şey kalem eee Sıvı kalem. Bu kolyelerde yazıyoruz. Ne diyorlar lan? Keçeni kalem. Keçeni kalem. Her zaman banyoda bulunduruyoruz. Sabun alıyorsun. Kadın resmi içinde silersin onu. Resimdir. Kadın resmidir. Bir de kadın resmi de caiz değil. Yen kulak temizleyici alırsın. Yen peçete alıyorsun. İçinde resim var. Hemen banyoda kalem özel yeri var. Her şey bilir. Getir çocukları da bilir öğretmiş. Anlatabildim mi? Çünkü onu koyuyorsun. Veya ki banyodaysa Çocukluktan öğreteceksin, fotoğraftan, resimden nefret edilmesi lazım. Bir Musulmana yakışmaz. Anlatabildim mi? Bizim üzerimize emir fil ma'ruf nehi el münker Hadislerde emir sigasıyla alimler diyorlar geliyor. Hangi canlı, canlı var ise onu yok edeceğiz. Onun için bir de Alimler diyorlar ki neyi yok edeceğiz? Bak burada ifrat tefite gitmememiz lazım. Aslında Allah'ın bedi' Ehi en sanatı Allahu Teala'nın en azameti, tasviri nededir yüzdedir? Yüz dedik ki Adam azad Adem'den ahirette kadar kimse kimseye benzemez. Anlatabildim mi? Bu bir sanattır, Bu Rabbül Alem'inin eseridir. Onun için yüzü kapattın hüküm biter. Yani sen bir burada bir fotoğraf buldun, bir adam resim var. Onun gözünü, burnunu, ağzını kapat, o resimlikten çıkar. Artık melek ondan kaçmaz. Bunu tamse edeceksin, yok edeceksin. Yok her şeyini, ayağını, bacağını yok. Bu da Cibril aleyhisselam dedi ki Resulullah'a, timsalın başını kupart, at çöpe, ne olur? Hükmü, ağaç hükmü olur. Yani eli var, ayağı var, bu bir kıymeti yoktur buna. Burada melek girer. Bir mahsur yoktu. Yeter ki yüzü kapat. Onun için İbni Abbas dedi ki sura baştır. Resim baştadır. Yani at başı, hayvan başı, kuş başı, insan başı. Yaptın İbni Abbas diyor başı çestin o resimlikten çıkar. Bu da Abu Dawud'da rivayet ediyor. Hafız İbni Hacer diyor ki alimler ittifak etmişler resim Yüzdür baştır. Onu yok etsen her şey biter. Evet beşinci mesele bu resimler haram olduğu için bu resimleri duvara asmak nedir? O da haramdır. Yani ben babamı çok seviyordum. Allah rahmet eylesin. Fotoğrafını çekip duvara asmışım. Bu nedir? Caiz değil. Ha ben bir çok güzel at var. Onu koymuşum duvara. Nedir bu? Caiz değil. Ha çi tavşan var fotoğrafın çekilmiş, çok güzeldir, dua atmıştır. Canlı mı? Canlı. Bu caiz değil. Ne caizdir? Cansız. Manzaradır, ağaçtır, binadır. Neyse, var ise caizdir. Bunun şeyi caiz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, e, Cabir radıyallahu anh'a diyor, ne resul sallallahu aleyhi ve sellem fil beyti ve neha tasli'u dhalik. Resulullah resmini yapmasını neyi etti? Ve eve bırakmasını deneyi etti. Bu da Tirmizi'de. Hazret Ayşe radıyallahu anha diyor ki Resulullah girdi benim evde odama. Ben de odama, güçlüğün üzerine bir perde, çerşef takmıştım. O çerşefte ne vardı? Resim varıydı. Resim varıydı. Dedi ey Ayşe. أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَ الَّذ۪ينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللّٰهِ Ondan dedi Ayşe en çetin azablı Allah'ın benzet, yaratmaya benzetenlerdir. Yani musavvillerdir, ressemlerdir dedi. Ondan dolayı diyor ki ben de çiye böldüm onu minder ettim. O resimleri, o örtüyü, çerşefi böldüm resmin hücümü kalmadı minder ettim. Ayağımızın altına attık. İşte o minder nedir? O minder anlamı gelir ki değeri kalmadı. Ayağın altına gitti. Kıymeti kalmadı. İşte fotoğraf arkadaşlar resim haramdır. Caiz değil. Ondan dolayı sadece haram değil. Bir de çafire benzemek var. Çünkü bu kafirlerin dedik hem ibadet alanlarıdır hem oların kültürlerinden bize gelmiş. Ha, muhakkak ki Hazreti Aişe çafirleri teklid etmiyordu. Muhakkak Hazret Ayşe bu resimi koyarken e, bunlara ibadet etmiyordu. Rastgele gelmiş koymuş kumaş gelmiş onun için. Ama Resulullah çafirlere benzememesi için rahmet meleğiden evden için ne yapmıştır? Bu emirleri vermiştir. İşte bundan dolayı bütün meselelerde nedir? Musavvirler lanet olunmuş. Bunlar hiçbir şekilde nedir? Bunlara uyulmaz, caiz değil. Evet. Şimdi bütün resimler dedik haramdır, istisnasız. Ama bir istisna var. O da nedir? İstisna zarurattır. Anlatabildim mi? Zaruratlardan birisi nedir? Çocuk oyuncağı. Çocuk oyuncağı bebek. Çocuk bebek oyuncak oynuyorlar ya. Bu zarurat olduğu için özellikle kızları için ne yaparlar? kızlar antrenman yaparlar, kız çocukları çocukluktan nasıl analık yapsılar? Bak her çocuk kız çocuğu elinde bebeğini alır, emzirir, verir, çocukunu beler, ninni yapar onun için. Ne olur? Yetişiyor. Bunu caiz İslamiyet cevaz vermiştir buna. Bu da diyor ki Hazreti Ayşe kuntu el'abu bi benâtin inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim kız çocuklarım vardır. Kız çocuklarım vardır. Bebek, kız bebek çocuk. Onlardan onlardan benim de kız çocuk arkadaşlarım vardır. Bak belki Hazret Ayşe'min diye 10 yaşındaymış. Ya yani 10 yani yaşında demiş. Ya 11 yaşındaymış. 9 yaşında Hazret Ayşe icman 9 yaşında evlenmiş Resullallah'la. 10 sene sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Yani Hazret Ayşe hala çocuktur. Yeni evlenmiş. Bebekleri var, oynuyor. Bir de arkadaşları var, Resulullah girdiğin var, arkadaşlarım kaçardı. Resulullah onları bir de getirdi, oynayın kaçmayın derdi. Anlatabildim mi? Bu nedir? Bu bir nedir? İzindir. Verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime? Kız çocuklarına oynaslar. Ama burada bir istisna var. O zaman da bakıyoruz Hazret Ayşe'nin bebekleri nasıldır? Ev el yapımından. Kumaştan yapardılar onu içine de pamuk koyardılar. Ha? Böyle kaba taslak eli var, bacağı var, o kadar. Böyle yüzü var, kaşı var, gözü var. yok böyle. Ben de hatırlıyorum. Çocukluğumda buna yetiştir, gerçek son dönemlerine yetiştir bu bez bebek derler buna, bezden yapılır. Böyle içine pamuk koyulur. Bunu her çeşit bilir. Bundan yapılmıştır. Hatta atı vardır, kanatı vardır. Hazret Ayşe'ye Resulullah geldi dedi, hiç gördün mü at kanatlıyı Ayşe? Evet var dedi. İşte Burak dedi. Hazret Ayşe. Ama onun at dedim de kanat olsun bir mahsur yoktu ama yüzü olmasın dedik. Onun da yüzü var mıydı? Yokuydu. O zaman biz de bebeklerimizi böyle yapacağız. Ama bugün de gelelim Barbie bebeğe. Nedir bu? Barbie bebek bu da Hazret Ayşe de oynuyordu. Hazreti Ayşe haşa Barbie bebekte oynamıyordu. Barbie bebeğe bakıyorsun plastikten yapılmış. Sanki bir timsaldır. Hem de timsal en kralı. Çünkü tam insana benziyor. Gözü kaşı süslü püslü hem de böyle çipriğini dönmüş. Dudaklara sürmüş. Bir de Barbie bebeği çıkartmışlar çocuklarımıza veriyoruz. İç çamaşırı bile görünüyor. Yani sen çocuğa diyorsun büyük olsan bunun gibi ol. Bu caiz mi? Muhakkak bir icma'in haramdır. Hiçbir alim buna cevaz vermiyor. Bazı konuşuyor. Anla diyor. Bazı yürüyor. Bazı gülüyor. Bunlar nedir? Bunlar hiçbir şekilde caiz değil. Cevaz var için çocuklar için oynasın. Bir de çocuklar için halvadan yapardılar. Halva nedir? Yani böyle tatlı gibi bir şeylerden yapardılar. Fırına atardılar. Oynadıktan sonra yerdi onu. Bu vardı bizim. Ben dedelerimden duymuşum bu vardı. Şekerden yapardılar. Şekerden böyle o oynadıktan sonra onu yerdiler. Erirdir. Yani geçiciydi Yani de bezden kalıcıdır ama yüzümüzü müzü görünmürdü. İşte bu da istisnadır. Bir de bazı alimler kesin bunu cevaz vermiyorlar. Diyorlar Hazreti Ayşe'ye Resulullah cevaz verdiğinde onda fotoğrafı hükü gelmemişti. Bazı alimler bunu tercih ettiler. Biz bunu tercih etmiyoruz. Biz cevaz veren alimlerin görüşüne diyoruz. Tamam yani o görüşte var. Bilmemiz lazım. Ama bu nedir? Bunu mutlak cevaz almamamız lazım. Bir de ne caizdir? Ha dediler biz yandık. Hayır yanmadınız. Resim yapabilirsin. Ama ateşten kurtarmak için canlı resim yapma. Ruhu kimin var? İnsan, hayvan, Neyin ruhu varsa o resmi yapma. Ama başka resim yapabilirsin. Manzara yap. En güzel tabala manzara yap. Milyonlarca dolara satabilirsin. Değil mi? Ama ruhu olan, göz, burun, ağız, üzü olan yapma. Manzara yap. Yani de baştan hariç ne yaparsan insanda öğretmek için bu da caizdir. El derslerde, fizik derslerinde, ihya derslerinde bilgi derslerinde, fen derslerinde el, bacak, kalp, göğüs, karın bunları yapabilirsin tek başına ama yüz muhakkak yapılmaz, caiz değil. İbni Abbas, bir rivayette İmam Bukhari'den bir insan geldi, bir adam geldi İbni Abbas'ın yanına, İbni Abbas dedi yani o zaman sahabelerin diyarında müftü demektir. Bir tane geldi ya İbn Abbas dedi ben ressam Ha? Resim yaparak para kazanıyorum. Bana izin ver, benim başka bir yiyeceğim yoktu. Dedi gel yakına, Gel gel yakınıma, Kulağına dedi. Ya ya dedi, ben Rasullüktan duydum. Kim bir resim yaptıysa Allah onidan onu kıyamet gününde azablandırır. Azap çeken, işkence çeken diğer ona ruhu Veremezsin, işkence ersin. Ruhu ver, veremezsin, işkence ersin. Nere kadar? Ahirete kadar. İlel ebed. Ebede kadar sen böyle devam edersin. Melekler getirir seni bunu sen canlı yapmışsın. Ruhu emine. Veremezsin işkence. Bir de evveli ruhu emine bıkmak yoktur. Ebedi hayatın böyle gider. O adam da çok şey oldu. Üzüldü gitti. Gel dedi buraya. Sen eğer istersen resamsın, resimle. Ahat yap, manzara yap, dağ resimi yap, oradan paranı kazan. Evet, bu da resemlere nedir? Ee, bir öğüttür. Şimdi e, bir de ne var? Yayındı ümmette. Ne putlar diyoruz? Ee, taş bebek, taş taş ee, bu e, mançerler ee, mağazalarda koyuyorlar mançerler. <gülüyor> mağazalarda elbise için. Ee, yende şey koyuyorlar. Ee, timsallar yapıyorlar. Kuş, hayvan, e, bilmem insan, asker, bilmem ne bunları yapıyorlar. Küçük maketlerini satıyorlar. Eğer bunların yüzleri belliyse bunlar caiz değil. Anlatabildim mi? Bir de ne caiz değil İslamiyet'te dedik. Timsal yapmak put yapmak. O da nedir? Mesela bir asker çok vatanını sevmiş, iyi çatışmış, iyi hayatı kurtarmış, hayatının vatanı orucu koymuş. Bu unutulmasın diye ne yapıyoruz? Onun timsalını yapıyorlar bazı devletler. Dikiyorlar ortaya. Yere. Yani böyle bir liderdir. Timsalını yapıyorlar. Dikiyorlar ortaya. Yere. Hatırası gitmesin. Bu da nedir? Bu da batıdan gelmiş bize. Musulmanın bir adeti değil. Bu da alimler caiz değil. Eğer caiz olsaydı böyle bir şeyler peygamberlere caiz olurdu. Peygamberlerden en e, şeyli insan var mı? Yoktur. O da nedir? Peygamberler Resulullah ve diyor ki Ey Rabbim diyor. Benim kabrimden bir ve sen yani bir İbadet, ibadet edilen hane put gibi bir puta mi O benim şeyimi, kabrimi. Şimdi bir mesele kaldı ortaya arkadaşlar. O da güncel bir meseledir. O da nedir? Şimdi biz resmin hükmünü bildik. Hiçbir sorun yoktu burada. Bir şeyin hükmü kaldı burada. Güncel mesele, fotoğraf meselesi. O da nedir? Fotoğraf, yani resim yapmak bütün sanatler gibi ilerliyor. Eskiden elden iyidir, şimdi düğmeye basıyorsun, seri basıyor. Bunun hükmü nedir? Alimler diyorlar bunun da hükmü nedir? Bunun da hükmü resime giriyor. Haramdır. Neyi haramdır? Bunun hükmü değil ki ihtilaf etmişler. Eskiden fotoğrafı yokuydu. Biri diyor ki ki ayırmışlar. Muasir alimler, yeni alimler bu 70-80 senenin içindeki alim. Ondan önce fotoğraf meknesi yokuydu. Bir kısmı diyor ki bu mutlak haramdır resme girer. Bir kısmı raci olanda budur. Haram değil çünkü bu yaratmıyor bir şey. Sadece Allah'ın yarattığının resmini hissediyor. Anlatabildim mi? O resim ayları da görüyorsun onu. Suya da bakıyorsun o resmini görüyorsun. Sen o resimi aynadaki resim sabit durmuyor fotoğraf makinesi o resmi sabit koyuyor. Alimler dediler bu haram değil. Ama bundan ötesi haramdır. Yani fotoğraf meknesinden alan resim, racih alan haram değil. Ama o teyi haramdır. Sen bunu nede kullanıyorsun? O haramdır. Eğer sen bunu alıp kullanıyorsan, duvara suyursan bu caiz değil, haramdır. Aynen ressem hükümüne girer. Eğer sen bunu alıp hatıra için Albüme koyuyorsan, topluyorsan, Ondan sonra bakıyorsun Aa, ben ne genciydim şimdi yaşlandım dedem amzem şulalem. bu nedir? Caiz değil bir Müslüman'a yakışmaz haramdır diyor. ama sen bunu bir zarurat hiç kullanıyorsan bu caizdir tabi bu fotoğraf meçhesini haram gören zarurette de caiz görmüşler o da nedir? kimlik çıkartmakta pasaport çıkartmakta ve bir e, bir cani araştırmada basılır, fotoğrafı da, dağılır. Bu türlü meselelerde nedir? Bir mahsuru yoktur. Onun için fotoğraf meselesi de eğer hatıra için ise, duvaras bağışı ise, aynen eski ressemlerin kökümüne giriyor, hiç farkı yoktur. Ama şeyde e, zaruret için çekiyorsan bir mahsuru yoktur. Bu kadar? Eyvallah. Şimdi bir de 20-30 senedir 25 senedir bir daha güncel bir mesele çıktı. O da nedir? Bilgisayar, televizyon, video, telefon. Burada ne var? Video var, kamera var. Buradan resim almanın hükmü nedir? Alimler bunda da diyorlar ki bunun da hükmü fotoğrafın hükmüne girer. Eğer sen bunu iyi bir şeyde kullanıyorsan bunun bir mahsuru yoktur. Eğer kötüde kullanıyorsan hatıra için vs. meseleler için bu mahsurludur, caiz değil. Nasıl örnek verelim? Yani biz bugün ders yapıyoruz, kamerayla kaydediyoruz, her şey bu dersi dinliyor. Bu nedir? Bir mahsuru yoktur bunda. Televizyonda hocalar çıkıyorlar, Bunda bir mahsuru yoktur. Hiç kimse bugün de aklı selim bir alim bunu haram kılmamıştı. Yani bir fotoğraf çekiliyor. O fotoğraf şeyde yayılıyor. bilgisayarda yayılıyor. Bunun bir mahsuru yoktur. Neden? Çünkü alimler diyorlar ki o fotoğrafı çağda döktün mahsur oluyor. Ama ekranda kaldıkça mahsuru yoktur. Çünkü ekranda kalan fotoğraf kalıcı değil. Ama çağda dökülen basılan fotoğraf mahsuru var. caiz değil. Anlatabildim mi? Ondan dolayı arkadaşlar ki bazı insanlar tabi alimler değil. Bazı dört hadis yani de çok diler. Ee, bu konuda eski alimlerin fetvalerini okumuşlar. Bu konuda mücadele verirler. Kıran kırana hapesle iştigal ediyorlar. Çünkü ümmetin alimleri bir günde fotoğraf alındı. Resime dökülmedikçe ekranda kaldıkça ne oluyor? Hükmü resim hükmü değil bir mahsur yoktur. Çünkü o ekranda da Neyi içi kullanıyorsun o da önemlidir. Davet içi kullanıyorsan, fayda içi kullanıyorsan bir mahsul yoktur. İyidir, ekrandaki resim eğer haram ise, tabi bakması da haram olur. Yani kadın ise açık resmi ise vele üçü ekrandadır. Vele üçü sudadır. Yani şimdi bir kadın çıplak durmuş suyun o bir tarafında, Se sen kadına bakmıyorsun. Yani bir perde var ama o kadının suratı suda çıkıyor. O suya baksan, o kadına bacağını görsen, elini görsen, yüzünü görsen haramdır. Anlatabildim mi? Onun için bu da aynen meseledir. Bu da illete bağlıdır. Eğer haramda kullanıyorsan haramdır. Haramda kullanmıyorsan haram değil. Bu, bu işin de meselesi budur. Ama musulman adam her zaman ne yapar? Şübhetlerden uzak olur. Fotoğrafı eğer kullanmıyorsan, şübhetten uzak oluyorsan evet dersin ben kullanmıyorum. Ama kimseye diyemezsin. Sen de herkes benim gibi düşünmesi lazım. Çünkü bu ihtilafli bir meseledir. İhtilafte kimseye, karşı tarafa mecbur kılamazsın. Ben kullanmıyorum dersin. Takva bakındandır. İnsanlar da ne deriz sana eyvallah deriz. Gözümüzde büyüdün. Ama ne zaman gözümüzde büyüklüğünü kaybolup küçülürsün her çeşit şey benim gibi düşünsün dersin. Bu da cahillik cahil olursun. Cahil insan her zaman toplumun gözünden olur küçülür. Çünkü alimler bugün de televizyonda çıkıyorlar. Alimler bugün de fotoğrafları çıkıyor bilgisayarda. Bunda hiçbir mahsur yoktur inşallah. Doğru görüşte budur. Evet, bu da fotoğrafla ilgili e, meselelerdir. E, Allah hepimizi doğru Dinimizi öğrenmeyi bize nasip etsin. Hancı şey bize Allah'a yakın ediyor, onu öğrenmesini, fıkhını bize nasip etsin, yaşamasını da. Hangi şey bizi Allah'tan uzak tutuyor, şeytana yakın düşüyor, Allah Teala bizi ondan uzak etsin. Olun şeytanın tuzağına düşmeli, hakiki müminlerin kafilesine katılalım. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين